geleceği. hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özeski. Merhaba. Fransa'nın kısa mesafeli iç hat uçuşlarını yasaklaması için Avrupa Komisyonu yeşil ışık yaktı. 2,5 saat daha kısa bir tren yolculuğuyla birbirine bağlanan şehirler arasındaki uçuşların kaldırılmasına Avrupa Komisyonu da resmi onay verdi. Değişiklikler ülkenin 2021 iklim yasasının bir parçası ve ilk olarak ülkenin karbon emisyonlarını azaltmanın yollarını bulmakla görevli bir yurttaşlar meclisi olan Fransa'nın iklim vatandaşları sözleşmesi tarafından önerilmişti. Yasak başlangıçta yalnızca Paris, Orly ve Nantes, Lyon ve Bordo arasında gerçek demir yolu alternatiflerinin bulunduğu Üç güzergahı etkileyecek, demiryolu hizmetleri gelişirse Lyon ve Marsilya arasındaki yolculukların yanı sıra Paris, Charles de Gaulle ile Lyon ve Rennes arasında da dahil olmak üzere daha fazla rotanın eklenmesi de gündemde. Uçaklar bu rotalarda yolcu başına trenden 77 kat daha fazla karbondioksit salıyor. Fransa ulaşımı halk için daha yeşil ve daha adil hale getirmek amacıyla kısa yolculuklar için özel jetlerin kullanımına da sert önlemler alıyor. Euronews'a konuşan Ulaştırma Bakanı Clement Bern halk enerji krizi ve iklim değişikliğiyle başa çıkmak için kesintiler yaparken ülkenin süper zenginlerinin ...özel uçak kullanmasına artık müsamaha gösteremeyeceğini söyledi. Söz konusu tedbirler. ilk duyurulduğunda Fransız Havalimanları Birliği ve Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa Şubesi bu konuya itiraz etmişti. E tabii ki çünkü onlar bu işten para kazanıyorlar. Akbelen Ormanı'nı Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'ne tahsis eden bakanlık kararına karşı İkizköylüler de mücadele etmeye devam ediyor. En son üçüncü bilirkişi raporunun çıktığı davada yeni bir kötü gelişme var. İkiz köylülerin bilimsellikten uzak diyerek itiraz ettiği ve hazırlayan bilir kişiler hakkında suçlu ürüsünde bulunduğu raporun ardından mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. 17 Temmuz 2021'de dava henüz devam ederken ikiz köylüler Akberen Ormanı'ndaki hukuksuz kesimi engelleyip çadırlı nöbet başlatmışlardı. Jandarma ve kolluk gücü nöbet alanına müdahale ederek Akberen Ormanı için nöbet tutan alandan atmıştı. Yaşam savunucuları ormanı terk etmeyerek mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söylemişler. Hemen sonrasında da mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İkizköylülerin Akben ormanında tuttuğu nöbet 505. gününe girerken mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı ne yazık ki kaldırıldı. İkizköy çevre mücadelesi ve çevre komitesi mücadelenin devam edeceğini söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinin Haziran ayında kabul ettiği Rusya'dan deniz yolu ile taşınan petrol ve ithalat yasağını içeren 6. yaptırım paketi geçiş sürecinin sona ermesiyle uygulamaya girdi. Avrupa Birliği komisyonu Mayıs başında 6. yatırım paketini hazırlamıştı. Pakette Rusya'dan ham petrol tedarikinin ve rafine ürün tedariğinin aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu. Avrupa Birliği üyesi ülkeler petrol yasağı konusunda yoğun müzakereler yürüttü. En son paketin Rusya'dan tankerlerle petrol alımını kapsaması, boru hatlarının yaptırım dışında tutulması yönünde revize edilmesiyle Avrupa Birliği ülkeleri aralarında uzlaşı sağlayabildi. Avrupa Birliği ülkeleri anlaşma sağlayabilmek için Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıyan Druzba boru hattının yaptırımlardan muaf tuttu. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre. 650'den fazla bilim insanı yaban hayatı için değerli yaşam alanlarını yok ettiği için dünya liderlerini enerji elde etme için ağaçları yakmayı bırakmaya çağırdı. Bilim insanları çarşamba günü başlayacak. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik Zirvesi yani COP15 öncesi uluslararası iklim ve doğa hedeflerini baltalaması nedeniyle ülkelerin ısı ve elektrik üretmek için orman biyoenerjisini kullanmayı acilen bırakması gerektiğini, bunun yerine rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Birleşik Krallık Başkanı Rishi Sunak ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dahil olmak üzere dünya liderlerine hitap edilen Mektuba göre bioenerji yanlış bir şekilde karbon nötr kabul edildi ve birçok ülke net sıfır hedeflerine ulaşmak için orman biyokütlesine giderek daha fazla güvenmeye başladı. İklim ve biyolojik çeşitlik için en iyisi ormanları ayakta bırakmak ve biyokütle enerjisi bunun tersini yapılan, yapar denilen mektupta eğer küresel liderler Montreal'deki COP15 toplantısında 2030 yılına kadar kara ve denizlerin %30'unu korumayı kabul ederse biyokütle enerjisine bağımlılığı da sona erdirmeyi ve taahhüt etmeleri gerektiğine vurgu yapıldı. Mektubun baş yazarı ve Q Gardens Bilim Direktörü Profesör Alexandre Antonelli şunları söyledi: "Enerji güvenliğini sağlamak büyük bir toplumsal zorluk ancak cevap değerli ormanlarımızı yakmak değil. Buna yeşil enerji demek yanıltıcı ve küresel biyolojik çeşitlilik krizini de hızlandırma riski taşıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre 2030 yılına kadar biyoenerji düşük karbonlu olarak nitelendirilen enerjinin üçte birini oluşturması bekleniyor. Ancak biyoenerji için ağaçların kesilmesi aksi halde karbon açısından zengin ormanlarda hapsolacak karbonun salınmasına neden oluyor. Bilim insanları bunun emisyonları arttırdığını ve ancak 10 yıllar hatta 100 yıllar sonra ağaçların yeniden büyütülmesi durumunda ödenen karbon borcu yarattığını söylüyor. Dolayısıyla elektrik için odun yakmaksa kabul edilebilir bir durum değil. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.